Merhaba, 70'e yakın yerel sivil toplum kuruluşunu temsil eden Muğla Çevre Platformu yani MUÇEP, Muğla kıyılarında 500 bin dönüm birinci derecede doğal sit alanının turizm yatırımlarını açan, 12.500 dönüm birinci derecede doğal sit alanında tamamen koruma kapsamı dışına çıkaran ve 550 bin dönüm birinci derecede doğal sit alanını da günübirlik tesisler adı altında betonlaşmaya açan rapora karşı kampanya başlattı. Muğla Çevre Platformu MUÇEP 2016'nın son günlerinde açığa çıkan ve Muğla kıyılarındaki doğal sit korumasını alt üst eden projeye karşı bir imza kampanyası başlattı. 70'e yakın yerel sivil toplumu ve bağımsız bireyler tarafından kurulan MUÇEP kampanyayı kamuoyuna şu şekilde duyurdu. Muğla'da eşsiz ormanların, bakir koyların, denizlerin betonlaştırılmasına neden olacak bilimsel raporu hazırlayan bilim insanlarına açık çağrıda bulunuyoruz. İmzanızı geri çekin. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da bir çağrımız var. Muğla 4 mevsim ekolojik temelli bilimsel araştırma raporuyla ilgili çalışmaları sivil toplumun kaygı ve önerilerini de göz önünde bulundurarak geri çekin. Yerel halkın ve yönetimlerin katılımıyla ekolojik temelli bütünleşik bir yönetim planını birlikte oluşturalım. Muçep'in proje heyetine yaptığı çağrı şu ifadelere yer verildi. Sayın akademisyenler, teknik uzmanlar, farkında mısınız? Türkiye'nin bugüne kadar görmediği, duymadığı büyüklükte bir doğa tahribatının sorumluları olarak tarihe isimleriniz kara harflerle kazınmak üzere. Henüz vakit varken Türkiye'nin gördüğü en büyük doğa tahribatı hazırlığından imzanızı çekin. Sizlerin iyi niyetle hareket ettiğinize eminiz ama imzalarınızın Türkiye'nin en büyük doğal yaşam ve peyzaj mirasının ölüm fermanı anlamına geldiğini fark edin. MUÇEP kampanyasında Çevre ve Şiricilik Bakanlığı'na da çağrıda bulundu ve dedi ki Muğla 4 Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu ile ilgili çalışmaların sivil toplumun kaygı ve önerilerinin de göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi ifade edilen çağrıda yerel halkın ve yerel yönetimlerin katılımıyla ekolojik temelli, bütünleşik bir kıyı yönetim planını birlikte oluşturalım önerisi dile getirildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden doçent doktor Şule Yüksel Özmen'in yürüttüğü "İletişim çağında frene basmak, yavaş şehirlerin çevre İletişimi çalışması bağlamında analizi, çevresel toplumsal katılım, işbirliği ve uzlaşma stratejilerinin yavaş şehirlerde nasıl sağlandığının belirlenmesine yönelik bir araştırma başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında çalıştay düzenlendi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayla Türkiye'nin çeşitli yerlerinden sakin şehir temsilcileri, doğa gönüllüleri, öğrenci ve akademisyenler katıldı. 13 Şubat'ta gerçekleştirilen çalıştayda 2 yıl süren projenin sonuçları paylaşıldı. Çalıştayda Sakin Şehir Birliği'nin bir kentin sakinlik ünvanını taşıyabilmesi için gerçekleştirmesi gereken çevre ve altyapı politikaları konukseverlik, yerel üretimi koruma ve destekleme, kent dokusunun kalitesini arttırma gibi birçok kriter üzerinden Türkiye'deki sakin kentlerin durumu masaya yatırıldı. Projenin yürütücüsü Doçent Doktor Şule Yüksel Özmen, TÜBİTAK tarafından desteklenen projenin amacı Sakin Şehir'in, Çevresel işbirliği ve uzlaşmayı nasıl oluşturduğu, toplumsal katılımı nasıl sağladığı, bu hareketin o şehirde yaşayan insanların gündelik hayatları üzerine etki yaratıp yaratmadığını saptamak ve hangi koşulların sakin şehirde yaşama eğilimini arttırdığını belirlenmesidir, dedi Özmen Projenin. Toplumsal katılım, işbirliği ve uzlaşma konularını irdeleyen ilk çalışma olması nedeniyle çıktılarının alanda yapılacak diğer çalışmalara öncülük edeceğini ifade etti. Proje ekibinden Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Haluk Birsen proje sonuçlarını katılımcılarla paylaşırken gizlenen yerlerdeki gözlemlerin yapılan anket sonuçlarıyla desteklendiğini belirterek kadınların sosyal hayata katılımı, kültürel değerlerin korunması, doğal çevreye ve organik tarıma ve sürdürülebilirlik politikalarına çalışmanın sonuçlarının büyük katkısı olacağını söyledi. Seferihisar Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü'nden Candaş Balta'da Türkiye'nin ilk sakin kenti olan Seferihisar'da hayata geçirilen projeleri aktarırken Kırklareli Kent Konseyi'nden Göksal Çidem'de vize için gerçekleştirmek istenen projelerin çevreye ve doğal yaşamı vereceği zararlar hakkında bir sunum yaptı. Istırancaların dünya üzerinde en çok yağış alan 3 alandan biri olduğunu ifade eden Çidem, Yaşam alanları üzerindeki tehditleri ortadan kaldırmak için ve gelecek nesillere doğal güzelliklerin korunarak aktarılması için hepimiz sorumluluk almalıyız, dedi. İstanbul'da Türkiye'de ulaşım emisyonlarının azaltılmasında motorlu araç vergileri ve trafik yoğunluğu ücreti nasıl kullanılabilir başlıklı bir panel düzenlenecek. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stiftung Mercator girişimi olarak düzenlenen Panelde Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Ayşe Uyduranoğlu ile Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi Avrupa Genel Müdürü ve 2015-16 Mercator IPM araştırmacısı Peter Mock konuşmacı olarak katılacak. Panelin moderatörlüğüne ise İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve İklim Çalışmaları Koordinatörü, radyomuzda da Açık Yeşil programını yapan Ümit Şahin yapacak 17 Şubat 2017 Cuma günü. Saat 10.30-12.30 saatleri arasında IPM Karaköy'de gerçekleşecek ve İngilizce-Türkçe simultane çeviri sağlanacak. Etkinliğe ait daha fazla bilgi için bit.ly'ye Taksim Ulaşım Panel adresine gidebilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın.